Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim, yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim, yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalın Bir kez olsun bizi çalmadın madın adamım Baba çal, bizi çal, bizi de bir çal Orman kanunları dedik, DJ kardeş seçip al Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerdeçal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Para verme lan, şarkılara sen devam yer yine gidik bro güzel bahçe kerbela bela ye yeah, tamam geldi yazdım yazdımam ve an biz sizin diye çalmadılar radyolarda la ben susmam devam go herkes kan revan Come. görse beni helal derdin Nelson mandela of şeker gibi çikolata marmelat yum bir lokmadan bozmaz seni hadi al ye bak hava kapalı buz ama akalım go arabaya bindim Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır, setim havalı Bu gecede hızlı, takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam, açıl adamım Konuşulur repileri geri Geri Kelimenin sana geri verir Fero Belineli baba gibi serin kan Bu gecede bana geliverin canım. Çıkın bana geliverin Bugün hava serin dedim Dibine geç hadi şöminenin oh. Sıcak oldu dedi gibi nelin Soha Spoti açar eminenin Oh fuck. Eski okul dedi adım Mihriban. Mihriban Seviyorum Seviyorum hemisili minibar Minibar Türkçe rap yeni nesil bir var <gülüyor> Dedi büyük olsun Seviyorum minimal bir Dedim helal sana bu Kız nasıl bir kibar Çıkarıcaz bu iş meselesi itibar Bil. Geç alıcaz kuku eselesi iltifat Ars. Dedi kaydet beni sms'e gir bir bak, bak. Dedim bakcam paso bana sar can Kardeşim dedim kurtar beni berkcan BG. Geldi aldı beni arka fonda derman Angara'ya selam gardaşımdır sercan Hava kapalı bu ama akalım